Evet tekrar huzurlardayız. Merhaba. Saat 10-10 geçiyor. Ve Gezi Parkı haberler, yorumlar programı özel programına devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu programda olmayacak çünkü biz tatilde olacağız. Evet öncelikle şeyi de söyleyelim. Ee, şimdi bu gene tarihi açıklamalarla, ifadelerle ve olaylarla dolu bir süreç yaşandı dün. Gayet önemli. Evet. Taksim'de yanışma serbest. Bir kere günün en can alıcı haberi bu. Ve yani pazartesi günü gözaltına alınmıştı Taksim'de anışmasın aralarında mimar, mücella yapıcı ve doktor Ali Çerkezoğlu da bulundu. O 12 kişi de serbest bırakıldı 38 kişi daha önce serbest bırakılmıştı demek ki terör örgütü üyesi yani olmaktan örgüt kurmaktan tutuklama istenen savcı da bu terör çıkmamış ama mücella yapıcının gerçekten kayda değer tarihi konuşmasından birkaç örnekte verelim. Terör çıkmamış demek için biraz erken değil mi sonuçta serbest bırakılmışlar fakat haklarındaki soruşturma devam ediyor galiba. Evet böyle bir durumda çok haklısın. söz konusu olabilir Formel olarak çok haklısın Çünkü... oradan terör çıkartsınlar <gülüyor> gerisini de ben söylemeyeyim daha iyi Evet mücella yapıcı da gayet net bir şekilde söylediği gibi salınmayı istemiyorum mahkeme görülsün diyordu her şey görülsün her şey ortada Evet ee, çok önemliydi Böyle bir çağrı vardı kendisinden yapılan mücella yapıcı tarafından yapılan bir çağrı da vardı Evet adliye önünde Taksim dayanışması adına basın açıklaması da zaten gerçekleştirilmişti Doktor Osman Öztürk. Eğer parkını savunmak suçsa biz de suçluyuz. Milyonlarca insan suçlu. Eğer ortada bir suç varsa hepimiz işledik demişti zaten. Böyle bir durum. Taksim dayanışmasının da bünyesinde 124 kurum barındırdığını da hatırlatalım. Mühendislerden, siyasi partilere, mimarlardan, diş hekimlerine kadar. Diş harita ve kadastro mühendislerinden, inşaat mühendislerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Emek Partisi'ne, İşçi Partisi'ne, Tarlabaşı Müyük Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne, Sulu Kulet Platformu'na, Lambda İstanbul'a pek çok birleşeni var. Ee, ve Hepsini birden örgüt kurmaktan bu örgütü kurmak suçlaması pek işe yaramadı ee, ve e, hepsi serbest bırakıldı. Şimdi e, en önemli şeylerden birisi mücella yapıcının e, işim hukuksuzlukları tespit edip rapor vermek. Ben işimi yapıyorum demesi çok önemli. Mahkemedeki savunmasında bana önemli görünen hakkımdaki suçlamayı ilk defa sizden duyuyorum. Ne emniyette ne de savcılıkta bana bu konuda tek bir soru sorulmadı demiş. Bu da çok önemli bir nokta aslında. Yani bunun olduğu gibi bir şekilde terör örgütü şeklinde e, suçlanması yolunda bir anlayışın eseri olduğu e, söyleniyor. Çünkü Mücele Yapıcı diyor ki bana hiçbir soru sormadınız bugüne kadar. Şimdi ilk defa sizden duyuyorum diyor mahkemede ve diyor ki benim işim kentte yapılan hukuksuzları hukuksuzlukları tespit edip bu konuda da kendi kurumuma rapor vermek. İşimi bu yapıyorum sadece diyor. Ya yani ekmek paramı da buradan kazanıyorum. 62 yaşındayım. Çalışmak zorundayım. Hiçbir özel mülküm yok. İsteseydim olurdu. İstemedim. Boğazımdan helal olmayan tek lokma geçmedi diyor. Ondan sonra da bütün gayet ayrıntılı olarak yani deprem anında toplanacak yerin bile ortadan kaldırılması gibi kentin ölümüne yol açabilecek şeylerden bahsediyor. Çok kritik ve ayrıca da gayet yine çok kritik önem taşıyan ölümle sonuçlanabilecek bazı olayların da önlenebilmesinin son dakikada mümkün olduğunu anlatıyor. Mesela elektrik kepçenin. Vurulmak istenen kepçenin kazılmak istenen kepçenin elektrik tesisatıyla vurularak ölüme de kepçe kullanıcısının en azından işçilerin de ölümüne yol açabileceği kaçak inşaat vardı orada korunması vardı açıkça üstümüze gaz sıktılar ve sıkanlara da zabıta gömleği giydirildi diye aslında suç duyurusu olabilecek nitelikte şeyler söylüyor hakime. Yani onun için mahkemenin devam etmesi çok hayırlı olurdu aslında bütün bu davanın açısından. Senin dediğine o şekilde katılıyorum. Mutlaka devam etmiyor. Suç belli değil zaten. Yani şantiye şefi de yokmuş ortada. Kepçeciyi çıkartmışlar karşısına. Ayrıca da işte Twitter, Facebook örgütleyerek onların üzerinden sosyal medyayı başbakanında toplumun baş belası diye nitelendirdiği... ...Twitter, Facebook gibi e, sosyal medya araçlarını kullanmaktan, örgütlemekten suçluyorlar. Vallahi ne Twitter, Twitter anlarım ne Facebook diyor 62 yaşında. Ee, Ankara Mimarlar Odası'nda konuşma yaptım, sırada aldığım notları da bulmuşlar. Salınmayı istemiyorum mahkeme görülsün diyor. Yani son olayı da anlatıyor. Odadaki arkadaşlarla parka gittim dedim. Peyzajını merak ediyordum. Kızımla beraber gittik. Birden karşımıza Tom'a çıktı. Tom'a denen işte polis aracı. Tank gibi bir şey. E, Nereye gidiyorsunuz dediler. Niye soruyorlar diyor. E, cevap kanunsuz. Demiş. Parka gitmenin neresi kanunsuz usulsüz diyor. Bizi itmeye başladılar diyor. Bu da Hepsi bunların birer suç duyurusu olarak kabul edilebilir. Mücella yapıcının mahkemede verdiği ifade. Arkadaşlarım beni korudular diyor sağlığım için. Sırf benim yüzümden gözaltına alındılar. Ben de polis yalnızca arkamı döndüm direndiysem arka tarafımda direnmişimdir. Bizi çeke çeke ite ite. Yani kötü muamele de var yeni bir suç duyurusu çembere alarak bir yere sıkıştırarak kızımı saçlarından tutup almaya götürdüler. Ben çocuğumu vermem vermedim ve ben de onlarla gözaltına alındım. Bu yaşta gözaltına alındım çamaşırım çıkartılarak yere çömelerek öksürtüldüm bu da bir suç duyurusu kabul edilmesi gerekir. İlaçlarım zamanında verilmedi. Bu da suç duyurusu kabul edilmesi gerekir. Kapalı bir odaya kondum. İki gün daha buradasın dendi. Tehdit edildi. Bu da suç unsuru kabul edilmelidir duyurusu. Ve yani kanunu açıp baktığınızda işlenen suçlara yasalara aykırı yapan her işe karşı çıkmak için buradayım. Salı verilmeyi de istemiyorum. Bu mahkeme görülsün demiş. Gerçekten ...tamamının aslında yayınlanmasında fayda var. Tarihi önem taşıyan bir savunma. Evet, kesinlikle trajik sonuçları ortaya çıkarabilecek durumların da nasıl önüne geçtiğinden bahsediyordu. Bu suyla elektriği birbirine karıştıran taşeron firmaların neler yaptığını... ...bu sadece basit bir örneğiydi. Bunun gibi oldukça fazla örnek vardı. Ve Türkiye dünyanın üzerinde. da en çok iş kazasının olduğu ülkelerden biri olan Türkiye ile ilgili. De... Ve buna rağmen, bu gibi durumlara rağmen bunların önüne geçmeye çalışan bir meslek odasının Türk Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin yetkileri elinden devral alındı. Anlıyor. Bir gece yarısı önergesi operasyonu ile beraber Gelir kaynakları kesilmeye çalıştı evet. ve suç duyurusu olarak unsuru olarak da mesela makas, kırmızı bez, Taksim Dayanışması yazılı önlük falan gibi şeyler de söyleniyor. Evet, makas özellikle ben Yayında da açık gazetede de söylediğim gibi oldukça e, önemli bir suç delili olarak görmesi Daha tehlikelisi bence kırmızı bez. Kırmızı bezli tabi. Ben bir boğa olarak mesela onu çok endişeli buluyorum. Endişe verici. Öfkelendirici. Evet. E, boğalardan gazetecilere geçelim istiyorsanız. Hı hı. E, gazetecilerin de e, bir çağrısı var. Gazeteciler gezidirin içinde kendilerine yönelik Polis şiddeti, tehdit, baskı ve sansüre karşı bugün bırak işimi yapayım diyerek yürüyeceklermiş. Gezi direnişinde toplumun eleştirilerine ve protestolarına maruz kalan basın mensupları halkın haber alma hakkı için sokağa çıkıyormuş. Bazı basın mensupları e, olarak da nitelendirebiliriz galiba. Gazeteci Forumu adlı oluşum şu açıklamayı yapmış. Biz gazeteciler, gezi direnişi sürecinde karşılaştığımız şiddet, baskı ve tehditleri, keyfi gözaltılar ve tutuklamaları... İşten atmaları, sansür ve otosansürü protesto ediyoruz. Coplama, hedef gösterme, gözaltına alma, tehdit etme, sansürleme, işten atma, tutuklama, bırak işimi yapayım diyoruz demişler. Önemli nerede bu? Ne zaman? Evet bu... Gazeteciler Forumu yürüyüşe hem gazeteciler hem haber alma hakkına sahip çıkan herkesi davet etmişler. Penguen Kutup'ta güzel pankartı ile yapılacak olan yürüyüş ki kutuplarda da bu durumun ayrı bir vehçesinde görebiliriz. 12 Temmuz cuma akşamı yani bu akşam saat 19'da Galatasaray Lisesi önünde önünden Taksim Tramvay durağına doğru yapılacakmış. Ve ilginçte istatistikler verilmiş açıklamaya göre sadece 6 Temmuz'da 13 gazeteci, 13 gazeteci polis çubuğu, plastik mermi ve biber gazı fişekleriyle yaralanmış. Aydınlık Gazetesi'nden Gül Öneren ve Selçuk Özman gözaltına alınmış. Her ikisinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığından bahsederiyor. Sadece bir günde 13 gazeteci polis evet, tarafından yaralanmış. Görünmemiş boyutta. Bu zaten uluslararası e, gazetecileri savunan e, kuruluşlar tarafından da e, kuvvetle kınanıyor evet. e, günlerden beri. E, özellikle mesela sınır tanımayan gazeteciler örgütü döküm de verdi ama başka örgütlerde, Amnesty International Uluslararası Örgütü ve diğerleri de bu konuya değiniyorlar. E, iki, üçüncü yok önemli e, açıklamada belki de ikinci demek lazım. Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülen ödürülen Onunla ilgili haberlerin durumu var Ali İsmail Korkmaz'ın eli sopalı insanlarca öldürülmesini inceleyen bilirkişi raporuna göre dayağın başlamasından sonraki 18 dakikalık görüntü kayıp ama polis bulduğu sanılan gaz maskeli eli coplu ve sopalı kişilerin görüntü kaydı da ortaya çıkmış durumda. Şimdi olayın meydana geldiği sokağa bakan kameranın hard diski bozulmuş olmasına rağmen görüntüler cd'ye nasıl aktarıldı? sorusu var. Ve bazı görüntüler ayıklandı mı sorularının yanıta aranıyor. Bu Radikal Gazetesi'nde İsmail Saymaz'ın haberi manşetten verilmiş. Vatan Gazetesi'nde de kayıtları kim sildi diye bir suç duyurusu telinde. O da Kemal Göktaş'ın Ankara'dan haberi. Vatan'da da manşet haber bu. Milliyette de birinci sayfadan verilmiş önemli bir şekilde Gökçer Tahincioğlu'nun Haberi üç anne bir tabut ile beraber verilmiş, kutusuyla beraber. Ama e, bu polisiye tarafı, skandal tarafı, rezalet tarafları bir yana asıl Antakya'da Eskişehir'den yola çıkarılan naaşının sabah saatlerinde Antakya'da merkeze bağlı ikinci köyüne getirilmesi ve köy evinin avlusunda dualar eşliğinde bekletildikten sonra Mezarlığa yola çıkıldı ve evle mezarlık arasındaki iki kilometrelik yol yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yüründü diyor Bianetten haber. Ahmet Saymadi'nin haberi ve e, ağlama ana evlatların burada sloganı atmışlar. Ali'ye uzanan eller kırılsın katil Erdoğan katil devlet hesap verecek sloganları da. ...atılmış... ...bu habere göre bir haber merkezinden... ...Ahmet Saymede'nin haberi... ...ve Alim biz buradan böyle gitmeyecektik... ...senin hayallerin vardı kuzum... ...annesinin söyledikleri... ...çok... E, ...üzücü tabi ama... ...kalabalığın genel olarak... ...anaların öfkesi katilleri boğacak... ...sloganları da var... ...önemli bir durum... ...cenazeye... Milletvekilleri de katılmış. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzoğlu, Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş de katıldı deniyor. İşin ilginç tarafı mesela bir başka haberde gördük. Beş ay önce TMOB'la ilgili sorunumuz yok denmişti. Bizzat TOKI, eski TOKI, şimdi yeni çevre ve şehircilik bakanı. Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar, TUMOB evet. ile ilgili çalışmaları olmadığını söylemişti beş ay önce. Demek ki beş ay içinde çok fazla bir şeymiş. değişiklik olmuş. Çok. Bir önemli gazetecilikle ilgili bir önemli haber gece vakti geldi. Banu Güven, Ece Temel Kur'an, Haluk Şahin, Mustafa Hoş, Özlem Gürses ve Uğur Dündar'ın artı bir... TV'den ya da televizyonundan, TV'den ayrıldıkları haberi var. Dündar, editoryal bağımsızlığın tehlikeye girdiğini ve haberlere müdahale edildiğini. O yüzden de ekip olarak istifa ettiklerini ayrıldıklarını bildirmiş. Evet, oldukça hızlı ve başarılı bir giriş yapmış olan bir... Televizyon kanalıydı, yeni bir kanaldı. E, Gezi Parkı'nda ilk günden beri e, canlı yayınlarla iz, izleyicilerini aktarmaya çalışmışlardı. Fakat editöryel bağımsızlığını son günlerde koruyamadıklarından ötürü de bu istifa haberleri gelmiş oldu. Evet, bu ilginç aslında Mustafa Hoş da bir Twitter hesabından şöyle bir durum aktarmış. Ee, 15 gündür gitmiyorum çünkü haberlere müdahale edilmeye kalkışıldı. 15 gün bekledim. Müdahale edenler aklını başına alır, hatalarını anlar diye. Ama gelinen noktada müdahale normalmiş gibi davranılıyor diye. Böylece iki ay boyunca bir kuruş da almadım diyor. Ve e, hatta şey de ilginç, artı birin patronu görünen Altan Er ile 19 Haziran'da baş başa görüştüm. Gezi haberlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Yanlış yaptığını söyledim. Bana otosansür uygulamam istenince bunun ayıp olduğunu ve asla yapmayacağımı söyleyerek odadan çıktım. Uğur Dündar'a da durumu söyledim diyor. Güven ve temel Kuranda Twitter hesaplarından artı birden ayrıldıklarını açıklamışlar. Bu da böyle bir şey. Bir de son mi yapalım bunu? Palalı saldırgan neden yakalanamamış? Ulaşılamıyormuş kendisine. Evet. Neden ulaşılamıyormuş? Cep telefonu çekmiyor olabilir diye düşündüm ben ilk okuduğunda. Bir var bir de Uyap bozuk. Uyap bozuk. Evet yani. Uyap tamir edildiği zaman Uyap'ta arıza giderilince yakalanacak herhalde palalı saldırgan. Bir dinleyicimiz de şey diye sormuş. Adalet Bakanlığı'nın iş sürekliliği planı yok mu? Uyap'ta sorun çıkmış gibi bir bahane ya da böyle bir şey kabul edilebilir mi? Böyle bir durum kabul edilebilir mi diye sormuş dinleyicilerimizden. Gelen bir mesaj doğrultusunda biz de bu soruyu tekrarlamış olalım. Evet, tabii ki yani hem mobeze diye tabir edilen mobese ya da kameralar düzeltilecek arızaları giderilecek hem Uyap'taki arıza giderilecek. Mobeselerde bir arıza yok efendim. Mobeselerin silinmesi gibi bir durum söz konusu olduğundan yok bahsediliyor. Yani acı çekenler de var. Acı çekenler var, o da insan arızalı, atası galiba Arızalı, evet. hayır insan mekanik arıza hepsi. Bunlar gidecek asıl devre Bozukluğu var Duyuyor musun bunu Çok derinlerde de olsa duyuyorum O beyinlerde var ama düzelecek hepsi Tamir Umarım edeceğiz ki. Tamir. Karaköy iskelesinde de e, Gezi parkının önce kapanıp Sonra Önce açılıp sonra kapandığı pazartesi günü Turnikelerden akbil kullanmadan Geçme eylemi yapan kalabalıkla Birlikte hareket eden Ayşegül Sönmez adlı kadını yumruklayarak darp eden bir turnike görevlisi var maşallah ona da. Turnikelerde de bir arıza var bu da gidebilecek herhalde ama kadınlar yürüyor mücadele büyüyor erkek vuruyor AKP koruyor. Pankartlarıyla kadına yönelik şiddete son pankartlarıyla da bir basın açıklaması da yapmışlar zaten ve bir ayı aşkın süren direnişte en önde olan kadınlar iskele önünde hakkını aramaya devam etti. Susmadık diyorlar. Akbil basma turnik eden Atlas sloganlarına da Kimi Yolcular da destek vermiş. Bir de bu son haberle bitiriyoruz. Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.